Giorg, her türlü tehlikeden kaçınmak amacıyla isteğini yatıştırırken bir yarım maske takacaktı. Krala yöneltilecek bir yakınmanın kendisini en korkunç misillemelerle karşı karşıya bırakacağını bildiğinden, kristeli kanıttan hatta kuşkudan bile yoksun bırakmak istiyordu. Ok, görevi yüklendi ve uygun fırsatı kollamak üzere gidip baronun konutuna yakın bir yere yerleşti. Bir akşam savaşçı durmamacasına gözetlediği şatonun bahçesinde pusuda beklerken Kristel'i gördü. Yalnız başına yaptığı bir gezintinin rastlantıları onu kendisine doğru getirmekteydi. Uygun anda bir sıçrayışta talihsiz genç kadının üzerine atıldı ama elleri ilk çığlığını engelleyemedi. Jelderup bu tehlike haykırışını işitti, birkaç adamını yardımına çağırarak eşini kurtarmak, saldırganı da yakalamak için tam zamanında geldi. Öfkeden çılgına dönmüş beyin buyruğu üzerine o hemen o anda bahçenin altında uzanan gizli girişi de saldırı yerinin yakınındaki bir sık ağaçlığın ortasında bulunan kocaman bir yer altına sürüklendi. Çoktandır kullanılmamış olan bu yer bir zamanlar başarılı bir saldırı durumunda ağaçlıktaki çıkıştan gece kaçma umudunu da bırakarak kalabalık bir emekçi topluluğuna gizli sığınaklık etmek üzere şatonun mahzenleriyle bağıntıdaydı. Jelderup adamları ve tutukluyla birlikte mağaranın merkezine gelince oldukça yumuşak bir kirli toprağa ağaçtan koparılıp iniş sırasında yakılmış bir reçineli dal diktirtti. Kötü gazlara ve neme batmış mağarada bir küçük göl kokuşmaktaydı. Baron savaşçıyı kendisine mezarlık edecek sessiz yerde bırakarak arkasında adamları aynı yoldan geri çıktı. Adamları kendi önünde mahzenin girişini tek bir adamın kollarına fazlasıyla ağır gelecek kocaman kırmızı taşlarla kapattılar. Bu taşlar biraz uzakta bahçenin ağaçlık yollarından birini çevreleyen ve neredeyse yıkıntı durumunda olan yapma mağaralardan gelmekteydi. Yarım yüzyılı aşkın bir süreden beri şatoyla yeraltı bağıntısı çökme döküntüleriyle dolmuştu. Suçluyu her türlü insan yardımından uzakta kendisini bekleyen ağır ve acımasız ölümden hiçbir şey kurtaramazdı. Savaşçı kendisine geçit vermiş olan açıklığa yığılmış kırmızı taşları kımıldatmaya çalışıp da başaramayınca geniş zindanını dolaştı. Onu inceden inceye gözden geçirdikten sonra her türlü kaçma umudu hemen uçup gitti. Araştırması sırasında karanlık bir köşede berbat durumda buraya atılmış ve küf ya da fareler nedeniyle neredeyse tümüyle yok olmuş bir süre cildin neredeyse eksiksiz tek kalıntısı olan birçok yerlerinden çürümüş bir eski kitap buldu. Meşale'nin yanına dönünce yapıtı inceledi ve şu başlığı gördü. K. M. P. kitabı Sorens Onvedel tarafından Graliçe Sofi için basılmıştır 1591. O, benliğini saran ölüm düşüncelerini bir an için okumayla kovmak umuduyla yere uzanıp kitabı gelişi güzel açtı ve su topunun masalı attı, şu çocuksu söylenceyle karşılaştı. Bir zamanlar Eidsvolt yakınlarında ruh hücreli ve dürüstlüğüyle ünlü Prens Rolfsen yaşardı. Elinin altında uçsuz bucaksız zenginlikler bulunan Rolfsen, kızı Ulfra'yı, erdemleri, dillere destan olan bu arı genç kızı çok severdi. Buna karşılık aşağılık ve acımasız içgüdülerle dolu, hain birer genç olan on bir oğlunu kovmak zorunda kalmıştı. Rofsen ölünce kardeşlerinin en genci olmasına karşın babasının tüm zenginlikleri Bilge Ulfra'nın eline geçti. Babası kendini tek kalıtçısı olarak göstermişti. On bir erkek kardeş öfkeden kudurmuş durumda gidip kötü peri Gunver'i buldular ve Ulfra'yı herhangi bir tılsımla öldürtmesini rica ettiler. Peri ricacılarının kötü amacını sonuna dek benimsedi ancak üzüntüyle gücünün genç kızın ölümünü doğrudan sağlayacak ölçüde sınırsız olmadığını bildirdi. Yalnızca onu bir yıllık bir süreyle bir güvercine dönüştürebilirdi. 11 kardeş bu süre içinde Fule gerigede ya da Kuşlar ülkesinde tüm sürgünlük zamanını geçireceği sığınma yerini bulmayı başarırlarsa onu kolaylıkla öldürebilirlerdi. Genç adamlar Gunver'in önerisini kabul ettiler. O da burnundan büyülü bir dua okuduktan sonra Ulfra'nın birdenbire güvercine dönüşüp gömülerini ele geçirmek üzere alanı kendilerine bırakarak havalandığını bildirdi. Peri bir öğütle içinde bir keten kuşu bulunan bir kafes verdi ellerine. Keten kuşu bir kez bırakıldıktan sonra kuşlar ülkesine dek uçarak onlara yol gösterecekti. Daha sonra amaca ulaştıkları sırada kendilerini ölüm tehlikesinden koruyacak gizil bir sözcük öğretti onlara. Gerçekten de Fulekon geri korkunç bir cin bekliyor, bu cin orta büyüklükte, havada dolaşan bir su küresi biçiminde gözüpek avcılara içeri girmeyi yasaklıyordu. Garip topun gölgesinin dokunduğu her canlı varlık anında ölüyordu. Tehlike gece boyunca da sürmekte, ayrıcalıklı bir iklimin her zaman arı göğünde, ay ya da yıldızlarda etkili biçimde gölgelenmeyecek ölçüde parlak bir ışık veriyordu. Gunver'in öğrettiği büyülü söz yüksek sesle söylenince sıvı küreyi uzaklara kaçmaya zorlayacaktı. On bir kardeş Peri'den ayrıldı. Ayrılırken Peri ellerini çabuk tutmalarını öğütledi. Çünkü canını almayacak olurlarsa Ufra bir yılın sonunda bir çırpıda Fulekongerige'den kaçarak ilk biçimine yeniden kavuşacak tahtına yeniden oturup soyguncuları zararına servetinin tadını çıkaracaktı. Genç adamlar her şeyden önce gidip kız kardeşlerinin yok oluşunun boşta bıraktığı baba servetlerine ile geçirdiler. Gunver'in çabuk davranmalarını buyurduğunu unutarak yaklaşık bir yıl süresince avuç avuç altın saçarak geleceği aldırmadan eğlenceli şimdiki zamanın tadını çıkararak çılgınca bir eğlence yaşamı sürdüler. Kaçınılmaz tarihten ancak birkaç gün önce birdenbire kendilerini bekleyen tehlikeyi anımsayarak kafesini ilk günden beri düzenli bir biçimde besleyici ve değişik tohumlarla doldurdukları keten kuşunu serbest bırakıp yola çıktılar. Yolunun doğruluğundan kuşku duymadan değişmez bir yönde uçan kuşun ardından birkaç uzun yol açtılar ve en sonunda tüy hışırtıları ve cıvıltılarla dolu uçsuz bucaksız bir ormana geldiler. Keten kuşu durdu. Böylece Fulekon Gerige'ye ulaştıklarını belli etti onlara. Gün ortasıydı. Parlak gökte güneş balkıyordu. On bir kardeş birdenbire dehşet içinde Peri'nin söz ettiği su küresinin belirdiğini gördüler. Sayısız şenlikler arasında çoktandır unutmuş oldukları koruyucu sözü aradılar ya çıkaramadılar. Top yerde solgun bir gölge çizerek yaklaşıyordu Gölge yorgunluktan kanatlarını kullanamadan yerde çırpınmakta olan keten kuşunu vurdu önce Kuş yıldırım çarpmış gibi bir inilti bile çıkaramadan düşüp öldü Bundan sonra tüyler ürpertici bir av başladı Genç adamlar dehşetten iki büklüm gözü dönmüş bir biçimde kendilerini kovalayan hava belasından kaçmaya çalışıyorlardı Savaş fazla süremezdi. Sıvı küre, yargılıların ölümcül gölgeden kurtulmak için giriştikleri beklenmedik aldatmacaları boşa çıkarmakta da öylesine çevik davranıyordu. Ama birkaç saniyedir bir güvercin full ekon geri giden yükselerek var hızıyla bunaltıcı sahnenin oynandığı açık yere yönelmişti. Öldürücü gölgelemeyi önlemek için kürenin üstünde durdu, sonra gagasını eğerek başıboş ve korkunç suyu son damlasına dek oburca içti. On bir kardeş Ulfran'ın karşısında bulunduklarını anlayarak içlenmiş ve pişman bir durumda yere diz çöktü. Güvercin keten kuşu yerine öncülük ederek dönüş yoluna yöneltti onları, onlar da uysalca izledi kendisini. Bir kez aile yurdu görünüp uğursuz zamanlar geride bırakıldıktan sonra Ulfra yeniden kadın görüşüne girdi. Sonra kollarını, karanlık edimlerini çoktan sezdiği kardeşlerine uzatarak çok dokunaklı birkaç uzlaşma sözü söyledi. Genç adamlar yola gelip bundan böyle kız kardeşlerinin yanında yaşadılar. O da uçsuz bucaksız varlığını yeniden ele geçirdikten sonra onları sevgiye ve cömertliğe boğdu. Baron Jelderop'un kendisine diri diri gömdüğü mağaranın dibinde ok okumaya dalıp biraz durumu unutmayı başarmıştı. Uyku bastırınca kitabı yanına koydu öylece bıraktı kendini uyumakta da gecikmedi çok geçmeden az önce özümlediği metnin esinlediği bir düşte söylencenin on bir kardeşini su küresinin korkusundan iki büklüm olmuş gördü gölgesi öncü keten kuşunu ölümcül bir biçimde gölgelendiriyor bu arada kar gibi bir güvercin kıyıcılarının yardımına koşmak üzere uzaklardan ileriye atılıyordu. Güvercin gittikçe daha çok belirginleşti. Sonra savaşçı kendisine sürtündüğünü duydu. Gözlerini açınca Kristel'i yanında buldu. Kendisini uyandırmak için elini sıkıyordu. Genç kadın birkaç sözcükle yeraltı bölmesinin ağzına kırmızı taşların konulmasını izleyen olayları anlattı ona. Kristel saldırganını bekleyen korkunç ölümün saplantısı içinde, Jelderup'ların yurttuğunun çok eskilere uzanan kuruluşuna ilişkin taslak ve açıklamalarla dolu bir deste eski el yazmasını Şaton'un kitaplığından alıp yatak odasına getirmişti. Bu belgelerde her türlü yabancı yardımın kendisine düşüreceği boşboğazlık tehlikesinden kaçınarak, savaşçıya ulaşmasına yetecek ölçüde elverişli bir gizli geçidin yerini gösterecek bir belirti bulacağını ummaktaydı. İnce araştırmalar isteklerini gerçekleştirmesine sağlamıştı. Uzun, karmaşık ve kesin bir paragrafın her sözcüğünü belliğine kazıdıktan sonra gecenin ortasında şatonun mahzenlerine gelmiş elini iyice kaldırarak karanlık ve pürtüklü bir duvarın sayısız girinti çıkıntılarından birinin gizlediği görünmez bir yaya basmıştı. Hemen sonra hiçbir biçimde eğilmeden yerden bir kapak taşı epeyce yükselmiş, sonra dört kalın dikey çubuğun desteğiyle yuvasının üzerinde durmuştu. Ortaya çıkarılan açıklık bir su tabakasıyla doluydu. Kristal, duvarın aynı bölgesinde daha sağda bulunan yeni bir yaya basmış, hemen o anda su alçalmış bir yeraltı koridorunda sona eren birkaç basamak görünmüştü. Genç kadın inmiş, daha bir an önce her yanını kaplayan buz gibi suyun sızıntıları içinde karanlık tünele girmişti.